الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وما تصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى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 وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوْا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلَّا بِلَٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ Rabbimiz Tebarek ve Teala biz kullarına çok fırsat verdi, çok imkan verdi. Bu vakitler, bu saatler, bu günler, bu geceler hep bizim Allah'ımızın Celle Celaluhu rızasını kazanmamız için, ahiretimizi kazanmamız için, sonsuz hayatta rahata erebilmemiz için bize sunduğu istifademizi arz ettiği imkanlardır. Allah Teala Hazretleri azami derecede faydalanmak nasip eylesin. Amin. Amin. Zarara uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Fırsat ganimettir. Rabbim Teala cümlemizi bu ganimetten müstefit eylesin. Amin. Amin. Hatem-i Asam radıyallahu anh büyüklerden, velilerden şakik Belki Hazretlerinin ashabından buyuruyor ki Erbatun, la yarifu illa arbaatun Dört şey var, kıymetini ancak dört kimse bilir. La yarifu kadres şebabil leşşuyuh. Gençliğin kadrini, kıymetini ancak yaşlılar bilir. Ruka elemeyince, secdeye elemeyince, tabi biz onu ona göre sabrediyoruz. Öbürleri de, affedersin, zina çaptan düşünce, Güçten düşünce o da ah gençlik diyebilir. Ama bizim hesabımıza hemen aklımıza ne geliyor bizim ağzımıza ne geliyor bizim ruku edemeyince çünkü biz ondan yoğrulduk. ruku edemezsek büyük eksiklik. Secdeye eylemezsek secdede duramazsak uzun secdede kalamazsak işte bazı hacet namazı var 20 dakika falan sürüyor secdede okuması var. Ben de biraz yavaş okuduğum içindir. On kere rekatlık hacet namazı. Yedi Fatiha, yedi Atel Kürsi, Onle alâllâhu aleyhûlâh şerekelele u'l-mülkü ve'l-hamdü, kadir. E bunlar, benim bazı 20 dakika sürüyor, bu Atel kürsi çok, biraz yavaş okurum. E sonra duası var falan. E şimdi onu yapabiliyorum secdede. Öyle onu yapa, yapa zaten bu birçok belayı bitirdik. Değil mi? O hacet namazları Kabe'de yapıyoruz, altın olduğunu altına yapıyoruz da bu dinler arası diyalog belası ve sahip belalar, birçok şer böyle dağıldı o hacet namazlarıyla. Özel onlara yaptım. Kendi hastalığıma bile yapamadım dedim ya, onlara daha önem veriyorum ümmeti belaya düşürmesinler diye. E şimdi yaşlansa, e nasıl 20 dakika duracak adam secdede? sadece dizlerim ağrıyor, altına şey koyuyoruz e, dizlerime, efendim. E fakat e, tabii insan damarları tıkansa, yaşlansa Başı, beyni e, durmaz. O kadar zor olur. Rüku edemeyince, secde edemeyince, efendim gözlerin görmez, başlar azalmaz, Kur'an-ı Kerim hatim yapamayınca, cık, ne kadar üzüntü verici bir şey ya. Yüzünü görmeyince Kur'an-ı Kerim, Kabe'yi göremesen, yaşlandıkça kuvvet azalır. Kuvvet azalınca da neyin kıymeti bilinir? Gençliğin kıymeti bilinir. Ah gençliğimde ibadet edebilseydim Efendim e, gençliğimde daha fazla amel-i salih işleseydim o zaman kuvvetim varmış, sahatim varmış. Daha fazla nafile oruç tutsaydım şimdi tutamıyorum. Hep böyle yaşlan, yaşlılar e, gençliğin kadrini bilirler. Gençliğe hasret çekerler yani. Ah gençlik ama günah yapmak için ah gençlik derse o yaşlıyı kendi günah yapmış gibi olur. Çünkü niyeti fasit, bozuk. Ama ah ibadet için genç olsaydım derseler, Mevla'ın ibadetleri yazar. Çünkü neden? İzâ mer-ı kul hastalandığı zaman, yaşlılıkta hastalık veriyor işte. O hastalık verince gücün azalıyor. Ev-sâferâ yolculuğa çıktığı zaman, kütübelû mâkâne yâmmelûk, sâhîhâne v-mukîmâ. Sıhhatliyken ne amel ediyorduysa, mukimken evinde ne amel ediyorduysa, yolculuğun zahmetlerinden biraz bazılarını yapamadıysa, farzlar bile ikiye iniyor, ruhsatlar çoğalıyor. Seferde. O ama aynısını mevla yazar. Ne zaman sahikken ne yapıyordu, sağlamken ne yapıyorduça. Yani o aynısını yapıyordusa yazar. ama değilse Nasruddin Hoca yardan atlarken ne yapmış? Zorundan yellenmiş. Ne yapsın? Arkadan biri duydum acaba diye de mahcup olmuş, utanmış. Ah ihtiyarlık demiş. O sonra böyle hafif hafif bir bakmış şöyle arkadaki kimse şey yok, duymamış kimse sen gençliğinde de böyleydin demiş <gülüyor> sıkıştın mı yani Koy verirdin demek istemiş şimdi sen gençliğinde nasıldın yani ha? sen gençliğinde de böyleydin e sen gençliğinde de böyleydiysen yaşlığında yazarlar ama gençliğinde böyle değildin bar pavyon dolanıp duruyordun yetmişinden sonra namaza başladın e şimdi tamam da şimdi sana e şimdi de hastalandın işte işin var işim var, var hesabı e yaşlanınca ne oldu şimdi? Bu e sefer de rüka eylemiyorum, secde eylemiyorum, şunu fazla kılamıyorum, şunu tutamıyorum. Sana şimdi ben söz veremiyorum ki sana aynısını yazarlar. Niye söz veremiyorum? E gençken böyle değildin ki. İbadette olsaydın gençken yaşlanınca yazardılar aynen. Değildin. Onun için kıymet bilmek lazım. وَلَا قَدْرَ الْعَافِيَةِ اِلَّا اَهْلُ الْبَلَاءِ Afiyetin yani afiyet demek belasızlık. Şimdi sizin birinizin başında büyük bir bela olsa buraya gelip oturamazsınız. Burada sohbette kalamazsınız. Allah belalardan muhafaza etsin. Amin. Ne buyurdu? Ayşe annemiz radıyallahu teâlâ niha. Kadir gecesine yetişsem afiyetten başka bir şey istemem. Onun için ramazan Şerif dualarında o da var. Ama bir hadiste de şöyledir. Ya Resulallah, Ramazan'da ne dua edeyim? Hani biz, bir Kadir Gecesi meşhur olan. Bir de buyuruyor ki, Ramazan'da ne dua Ramazan. edeyim? Ramazan girince ne diyeyim? Bak bu ayrı bir şey. Bu hadis-i şerife göre, bunda kaynağı var şeyde. Ramazan şerif risalesini elden düşürmeyin. Benim aklıma geldikçe bir şey söylüyorum. Dört sayfa kitap, nadisine anlatacağım. O hadiste buyuruyor ki, Kuli, Ey Ayşe de ki Allahümme inneke afuvun teubbul ahve fe meşhur Ya Rabb sen çok affedicisin affı seversin beni affet Bu Kadir gecesine okunacak dua diye biliniyor ama Ramazan şerifin tümünde de Kadir gecesi de geziyor vesaire Ramazan'da böyle söyle. Af iste af Bir af istenecek iki afiyet Allahümme af, yeselükel <gülüyor> affe vel afiyete ''Ya Rabbi affını isterim, yani günahlarımdan geçmeni isterim, bir de afiyetini isterim.'' Afiyet ne demek? Belasızlık. Ne buyurdu? ''Kadir gecesine de kavuşsam afiyetten başka bir şey istemem.'' Afiyet ne demek? Belasızlık. Bu nereye demek? E, afiyet olursa itikadında bela olmaz. Yani ehli sünnete göre düzgün olur. Çünkü imanında sıkıntı olan adam afiyette değildir. Afiyet varsa sende namazın kazaya kalmaz. Namazın kazaya kalan adam afiyette değildir Ondan büyük bela mı arıyor? Her vakte 80 sene ateşi üstüne yazdırıyor Efendim Namerime bakan afiyette değildir Neden? E, bela var günaha girdi günah bela Şimdi hastalık nereden geliyor? Yorgunluk Tembellik Kolum kalkmıyor Halim dermanım yok Gözümün feri yok Rızkımın bereketi yok Kazandığım bezendiğime yetmiyor Vesaire bütün bunlar beladır. Peki bu belalar nereden geliyor? Ma asâbe belâun illâ Ne bu da Hazreti Abbas Efendimiz? Hazreti Ömer Efendimiz yağmur duasında ortalık kuraklık olunca onu çıkarttı ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, sen amcasısın, senin hürmetine isteyelim, yüzü hürmetine istemek meselesi. Senin yüzü suyu hürmetine isteyelim demek istedi yani. Ve Hazreti Abbas'a yağmur duası yaptırdı. Hazreti Abbas Efendimiz, i̇bn Abbas değil, onun babası yani. Hazreti Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı birkaç sene. O duasındaki sözüdür bu. Ya Rabbi, hiçbir bela günahsız yere isabet etmez. E zaten ayet-i bunu. Ve ma asabekum musibetin, başınıza her gelen musibet, bir akesebet eydiküm ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyle Ayet var zaten. Ne konuşuyorsun daha? O zaman her bela bir günahla geliyor. Burada rızkının bereketsizliği de günah yüzündendir. Mesela namazı nasıl kılacaksın? Taâdiili erkan üzere. Nedir taâdiili erkan? Bizim Bayburtlu Raif Amca'nın rahmetli demesi gibi, haraç rahatlatırdı kafadan şöyle, biraz sinir bozulurdu sinir hastası. Sinir hastası olunca da kürşeye çıkardı. Camilerde ha Fatih Camisi'nde falan çıkar. Sen de zaman Halep müftüsü misafir mi gelmiş? Raif amca bizim ben çok gezdirdi çocukken. Kabri nur olsun. Amin. He? Çıkardı vaza. İstersen vaiz efendi gelsin indirebilir mi bakalım. Müftüsünü takmaz. Kafası siniri bozulmuş ya. İsmaila da vaaz ederdi hep. Hoca'ya <gülüyor> çatar neler ederdi. Herkesin ödü kopar, iri yarışık. Şimdi söyler mesela, zikrullah zikrullah. Yani zikredin, zikrullah, ayet okuyor, bir şeyler de biliyor tabii de cemaatta dinliyor, Fatih Can Mislim. E zikrullah, adama diyor, zikrullah nedir diyor. Biraz daha şey konuşuyor tabii, argo. Zikrullah nedir diyor falan, adam diyor, ne, cemaat, ne Sabah kahvaltısında mı yenir diyor, akşam yemeğinde mi yenir diyor. Yani adama diyor ki zikrullah zikrullah, bu hocalar size Böyle konuşuyor Osmanlıca. Zikrullah yapın. E ne anladı? Adam diyor kahvaltıda mı yenir, akşamda mı yenir soruyor diyor. Adam ne zannetti? Bu yemek çeşidi zanneder yahu diyor buna. Yani demek istiyor ki, hocalara çatıyor. Zikrullah anlat yani. Tadili erken. Nedir diyor tadili erken? Yemek midir? İçinci meşrubat mıdır? Bizim milleti kafası buna çalışır diyor. Yani ismini söyleyince anlatmak lazım. Ha, tadili erken üzere kılacaksın. Bunu hakkında Risale yazdık, müstakil. Baştan sona okumanız lazım, hem de ben diyeyim sana ayda bir, bir okumanız lazım, sen de haftada bir bir okumanız lazım. Seneyi geçmemeniz lazım, mutlaka. İlmihal'in göbeği. Tadili erkansız namazın durumlar. var. Ne demek istiyorum? Ne buyuruyor büyüklerimiz? Bir adama bakar sanki, beş vakit kılıyor. Kılmayan hiç konuşmuyoruz. Beş vakit kılarken, tadili erkana riayet etmiyor, hızlı kılıyorsa, rükula secde arasında, yani kavmede hareketleri sakinleşecek kadar durmuyorsa, iki secde arasında hareketleri sakinleşecek kadar oturmuyorsa mesela, en bariz yoksa tadil erkanın teferruatı çok çok büyük bir kitap değil yani bir risaledir ama var, 120 sayfa vardır belki de. Okuyun onu bakın. Bir adamın diyor tadili erkansız kıldığını görürseniz çoluk çocuğunun e, fakirliğinden ve rızkının bereketsizliğinden dolayı onlara acıyın. İdara ayter raculan yukaffifu rukue ve sujude bir adamı görürsen rukuu secdeyi hafif yapıyor yani böyle patküt çatçıt. Fetarahham ala ayali ifradu ailesinin çoluk çocuğunun durumlarına acıyın. Niye acıyın? Ona sıkıntı çoluk çocuğu sıkıntı çekecek demek. Çekiyor demek. Neden? Her bela bir günahtan. Tadil erken terk etti, vacibi terk etti. Bazı imamlara göre farz. Bazılarına göre sünneti müekkede ama vacibi tercih ediyoruz. Bizim ilmi halde de vacip de geçebilir. Ha sen şimdi vacibi terk ettin ne oldu? Günah. Sünneti terk ettiğin gibine benzemez. Vacip. E terk ettin. Ne oldu? Günah. Günahtan sebep ne geliyor? Çoluk çocuğuna fakirlik geliyor. Her bela günahlı sebebiyle geliyor. Onun üçündür ki afiyet istiyorsan yani belasızlık günahlardan uzak duracaksın. Uzak duramadın tevbe istiğfara devam edeceksin. İki istiğfarla meşgul olursan dünkü konuştuğumuz üzere günahta ısrar sayılmaz. Israr sayılmadığından Mevla müttakiler zümresinden ihraç etmez, çıkartmaz. Onun üçün evliya Allah'tan biri ya Rabbi bir gün afiyet, ya Rabbi bir gün afiyet, ya Rabbi bari bir gün afiyet. Dediler efendi hazretleri. Sen her gün afiyettesin ya. Bir yerin ağrımıyor, sızlamıyor. Aç değilsin, açık değilsin. Bir gün bile afiyetin yok mu yani? Evladım diyor. Hiç günah işlemeden bir gün istiyorum. Bir günahsız bir gün istiyorum ki tam afiyetim olsun. Ha, afiyetin kıymetini kim bilir? Başına bela gelenler bilir. Dişi ağrıyan, ya bu kadar zaman dişim ağrımadı. ney rahatmış çikolatayım, şeker yiyordum ya. Şimdi biraz yedim mi başlıyor ağrıma. Eyvah! On sonra... Kulağı ağrıyan, ben hiç kulak ağrısı bilmem. Allah nasip etmesin. Amin. Amin. Ama şimdi kulağı ağrıdı mı adamın? Öyle kulak ağrısı çekenler var. E şimdi ona soracaksın ki nasılmış afiyet? Başı ağrıyana sor. Benim başım hiç ağrımaz. Elhamdülillah. Maşallah deyin. Maşallah. La kuvveti illa billah. E hiç başım ağrımaz. Elhamdülillah. E şimdi başı ağrıyana sor. Adam duvara vuruyor migren olup da kafasını. Duvara vuruyor da anlamıyor yani. O kadar ağrı var ki içinde duvara vursa anlamaz. Ya bu şimdilik afiyet. E bela ehline sorun. Başına bela geldiği zaman dizini kesseler ayağını Allah muhafaza ayağın kıymetini anlarsın. Elin kopsa parmağın kopsa bu parmak ne lazımmış ya dersin. Ben anlamıyordum. bunu. on tane var zaten. Bu da fuzuli gibi. Bir kopsa aa her iş bir de baktın. Her işe lazımmış bu ya her. O zaman anlıyorsun. Ha ben on nereden bazı kere yara, bantlar, şey diyoruz, iğneler oluyorum ya. İşte bir gün kullanma, iki gün açma, şunu etme. Ha parmak, ha bu eklemler. Ha bak bu biraz tıkanıyor hala. Şimdi iğne vurdur mu? biraz dayanıyorum da. E şimdi bu parmak. Açamayınca bir abdest alacaksın, yüzünü yıkayacaksın, açamıyor. Açarken, uuu, böyle ceryan çarpmış gibi buralar. E bu sefer, aa, bu ne iyiymiş be, ben ne rahat abdest alıyormuşum ya. Hey gidi kardeşim. Hepsi buna kıyas edin. Karın ağrısı, evren sancısı, idrar. Allah Allah! Nimetlerin en büyük sondalarla şeylerle tıkanmak, açılmamak, prostat büyümeleri vesaire neticesinde ne zor işlermiş ya. Benim daha pek başıma gelmedi. Ama Allah cümlemize afiyette daim eylesin. Çok zor bu işler, çok zor. Onun için ya Kadişah'ın huzurunda alimlere işte soruludu ya bu mesele. Herkese de Allah'ın en büyük nimetine o dedi bir şey bu dedi bir şey. Bir tane zata gelince ne dedi? Herhalde Laleli Baba'dır o. Biri var, başka velilerden de duydum da. Bu Laleli Camisi'ni Sultan Mustafa yaptırdı da o Laleli Baba'nın kulübesini bir şey etti? Eee bir şey ettiler sonra Cami cami benim adıma yaparsan dedi bu işi temizleriz dedi de öyle cami adı oldu kaldı. Sultan Mustafa'nın 3 tane mi ne cami yaptı hiçbirinde adı yok. <gülüyor> Mübarek diyor birini su aldı. O şeydeki cami onun Üsküdar'daki ne diyorlarına Ayazma. Ayazma su demek. E, o Ayazma Ayazma ismi kaldı. Birini su aldı diyor. Birini baba aldı diyor. Laleli babaş Birini dedem aldı diyor. Dedesi de Fatih Camii de o yaptırdı. Fatih Cami yandı. O yaptırdı, e şimdi Fatih'in yaptırdığı yere kendi adını nasıl koyacak? Üç tane cami yaptırdım, bir tane adım yok derdi Sultan Mustafa. Kaçıncı Mustafa o? Bakın ona yani. Tam şimdi bilmeden kesin konuşmayayım. Ama Mustafa adını biliyorum. Şimdi dediler ki, en büyük nimet nedir? O da demesin mi ki, efendim, rahat bir tuvalete çıkabilmek. Yani onu belki ne kelimeyle, Osmanlıca bir kelimeyle söyledi. Gazi uratı mi dedi, ne dedi mesela? Allah, herkes utandı, macub oldu sofradayız ya, ayıp ya bir şey demediler ona ama padişah da biraz cık, ne münasebetsizlik falan sonra ne oldu? Yani bu bir padişahın başına geldi, Sultan Mustafa'ya gelmemiş olabilir tıkandı tıkanınca onu çağır, bunu çağır tabip, hekim, hiç kimse para edemiyor dışarı çıkamıyor ithalat var, ihracat yok ne yapacağız? ye ye ye ye, nereye gidecek bu? patlayacağız mı? Ne yaptı bu sefer? Ondan sonra ya vezirinin birini hatırladı Ya sen o Evliya Allah'a biraz şey ettin bozuldun yani bu ne biçim bir şey böyle en büyük nimet bu mu olur dedin Ya e, Çağırın dedi o mübare helallik alalım Çağırdılar O da dedi ki bedava olmaz Ne yapacağız ya E dedi ben şimdi seni bu saatten sonra çöpçülüğe intikal ettiremem Mülkün yarısını paylaşalım dedi yani sen de padişahın yarı yarıya ortak. Mülkü yarılayalım dedi. Mülkü. Onun mülkü bize benzemiyor. Benim bir evim anca var. Padişahın mülkü. Dedi ki mülkü yarılayalım. Baktı ki patlayacak. E dedi şimdi neyse bundan tartışmanın bir gereği yok. Patladıktan sonra zaten mülkün hepsi gitti. Ne yapacağız? Olsun efendi hazretleri dedi. Ne var dedi ya? Bunlar mesele mi? Tabi tabi. Eee gidi dedi, hadi bismillah dedi, bir vazladı. halaya zor yetişti padişah. Ondan sonra, tabii rahatlayınca da bu mülkün yarısı meselesi kafaya takıldı tabii. Rahatlamadan, sıkıntıdayken onu düşünmez, hepsini de verir. Nefes alana kadar, karnı evra boşalana kadar. Ondan dedi, nasıl yapsak işte hani bu devlet meseleleri çocuk oyuncağı değil, hani işini mesela falan şudur budur. Yahu dedi, hiç mahzun olma, merak etme dedi ya. Bir dedi tuvalet pisliğine değmeyen mülkü dedi. Koca mülkünü dedi yarısını hepsini istesen verirdin. Ne Neye karşılık? Tuvalette çıkıp pislik boşatma. E buna değmeyen bir mülkü. Ben neylerim dedi ya. Hepsi senin dedi ya. Ama ne vaaz etti? 40 sene vaaz etsen adam anlamaz ya. Afiyetin kadrini ancak bela ehli anlar. Onun için belaya düşmeden akıllanmak lazım ve belasız olmak için Allah'tan daima afiyet istemek lazım. Allahu Teala'dan hadis-i şerifte buyruluyor. Dünya ve ahiret hususunda afiyetten daha sevgili bir şey Allah'tan istenmemiştir. Mevla bu benden istenenlerin en sevgilisi yani en karlısı, size en karlısı. E, Allah Teala kullarına en yarayan duayı Allah'tan çok onu seviyor. Neden? Kulların iyiliğine Mevla bizim için bizim iyiliğimize amel eder. Mevla bizim için, ya, bizim hayrımızı yapar. Onun için sen ne dua istiyorsun ona bakar. Sen şer istiyorsan, Mevla onu istemez. E sen istiyorsun ama o sana şerdir. Bela istiyorsun başına belki. Bilmiyorsun arkasında ne var. Ama afiyet istersen, dinimde afiyet. Ne demek? İtikadıma, ehl sünnet dışı bir sapık fikir vurmasın. Amin, Amin yavrum. Namazıma, bir efendim, abdestime, guslüme... Orucuma, haccıma, zekatıma, İslam şartlarının e, ifada noksanlık gelmesin. Amin. Amin. Farzları, vaciplerimiz, sünnetleri ihlal gelmesin. Nasip Amin. etme ya Rabbi. Evet. Ondan sonra... Efendim, dinime afiyet. Dünyama afiyet. Dünyama ne demek? Arabama da bir şey olmasın. Koy koyunum varsa koyunuma, keçim varsa keçime, kedim varsa kedime. Dünyalığıma yani. Malıma, mülküme, dükkanım varsa sonra ehlime ehlim ne demek? eşim, çocuklarım ailem evet bu hadis-i şerifte Allah'ın eserliği göre afiyeti dini, dinim de afiyet ve dünyaya, dünyam da afiyet ve ehli, ailem de afiyet ve mali, malım da afiyet bu sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği duadır zelzele duası diye geçer Sonunda çünkü batırılmaktan sığınıyor. ve Doğaların kitabında var. sayfesi tam aklımda yok. Her sabah akşam bunu okurdu. Allah Teala'dan afiyetten daha sevgili bir şey istenmemiştir. Ve Kadir Gecesi'ne kavuşsam diyor Aşağı annemiz afiyetten başka bir şey istemem. Çünkü neden? Afiyet geldi mi ne oldu? Dinin de selamet, dünyan da selamet, ehlin de selamet, malın da selamet. Sana bir bela Vurmadı. Afiyet isteyenlere ağır hastalıklar vurmaz. Ama tabii beş vakit namazını eda eden, zikir üzere olanlar için bu dualar makbulü. Bir de bu hadis-i şerife uyacak. Sabah akşam sünnet seni ittiba üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmedi bu kelimeleri. Ben de terk etmeyeyim bu kelimeleri. Bu sayfasını bulsunlar olmasa söylerim. İkinci yarıda buluruz. Söylerim sayfasını. Allah min yeselelik afiyet. Fî dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allah mestur avrati ve hamir e min yemini ve min ve koru solumdan koru, önümden koru, ardımdan koru, üstümden yani gelecek belalardan. Her taraftan korunuyorsun. Zelzele olsa üstten bina dök, dökülmez. Senin kafana düşmez. Niye üstten korumaya girdin? Çok muazzam bir şey. Hadi Şerif. Çok muazzam. Ondan sonra çıkıyorsun yola, sen kenarda ki araba geliyor sen üstüne çıkıyor. Ya ben kaldırımdayım. İşte bela. Afiyet isterken bak önümden, sağımdan, solumdan. Nasıl istedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ha, o dua yapmak lazım. Onun için Allah'tan belasızlık isteyelim. Ondan sonra ve Sağlığın kıymetini ancak hastalar bilir. Vela kadrel hayati illel mevtah. Hayatın kıymetini ancak ölüler bilir. Mevta meyitin cemi. ölüler. Bir kişiye mevta denmez. Bizim millet mevta oldu diyor hemen adama. Ya mevta ölüler demek. Meyit ölü, meyit. Mevta olsa ölüler. Hayatın kadrini ancak ölüler bilir. Şimdi kabirde yatıyorlar. Bir gün davruş tutamazlar. Bir Allah diyemezler. Bir La ilahe illallah diyemezler, bir Kur'an katme edemezler, umreye gidemezler, zekat veremezler, teravih kılamazlar. Bit. E bizde bu fırsat var. Nasıl bundan istifad etmeyeceğiz? Evet, onun için bu ölüm meselesini düşündüğün zaman bütün salih ameller bitecek, hayırları kalacak. Bütün talih ameller, talih kötü demek. Bütün kötü ameller bitecek, veballeri kalacak. Cezaları kalacak, musibetleri kalacak, azapları kalacak. E bunu düşündüğü zaman, e ne zaman ölecek kimse de bilmiyor. O zaman fırsat ganimettir. Bugünü değerlendirmek, bugünün teravisi, bu akşam teravihi dokuzuncu gece değil mi? Ya Resulullah buyur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Kadir gecesini Ramazan Şerif'in dokuzuncu gecesinde arayın. Peki, bu gece aynı zamanda ne gecesi? Cuma gecesi kardeş. Zaten Cuma gecesi normalde nasıl bir gece? Zaten Cuma gecesi normalde. Diğer gecelerin padişahı, Seyyidül İyam günlerin efendisi, Cuma günü, gecelerin efendisi, Cuma gecesi. Evet, Ahmed Lahabel hazretleri, mesela Allah Teala'nın e, mağfireti var. Kadir Gecesi'ne mağfiret eder. Fakat mağfiret etmedikleri istisnalar var mı? Var. Berat Gecesi affeder. Kelp Kabilesi'nin koyunlarının kılları kadar berat. Peki istisnalar var mı? Saydık ya, Geçen beratta, Bazı hadis şeriflerde, La kulü Altı kişiyi katmıyorum buna buyurdu mesela. İçkiye devam eden, Zinada ısrar eden vesaire vesaire. Ee, bizim Şaban Şerif Risalesi'ne bu 21 maddeye gidiyor. Hadis-i şerif rivayetlerden 21 kişi beraatte af olmayacak. Peki Cuma gecesi hakkında ne buyuruyor? İnne Allahü Teala yegfirü leyletel Cuma'ti li ehlil islami ecma'in. Cuma gecesi olduğu zaman Allahü Teala Müslüman olanların tümünü affeder. Şimdi onlar senede bir hem de istisna var. Cuma gecesi haftada bir hem de istisna yok. Ama istisna yok derken de Şimdi hepten namazsız, abdestsiz olana da bu girmez. Ben sana diyorum 5 vakit namazı yani farzları olarak bir 5 vakit farzları. Eda etmeyenler müjdelerin hiçbirinden hissedar olamazlar. Bunu kesinlikle söylüyorum. Zerre kadar şüphem olsa bir kapı bırakırım size şey açacak. Açamam. Hiçbir kitapta yeni görmedim. Namazsızı Müslüman diye bakmıyorlar. Sahabe-i kiram namazı tekten başka hiçbir günahı kafirlik saymazdı. Namazın terkini kafirlik sayardı. Ha biz diyoruz ki tembelliğinden kılmayana kafir demiyoruz. Demiyoruz ama bu nereye götürür adamın son nefesini yani? Bak cuma gecesi İslam'ı elinin tümünü affeder. Onun için Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, dört müçtehitten biri, büyük müçtehitten biri, ne buyuruyor? Benim mezhebime göre diyor, cuma gecesi Kadir gecesinden de üstündür. Bak koca müçtehidin mezhebi. Peki ne oldu? Her hafta nasip oluyor. Hem de biz o gece sohbette oluyoruz. Cemaatlerimiz, almazlarımızı hep kılıyoruz, her Cuma. Şimdi bu gece Cuma gecesi. Cuma gecesi olmak hasebiyle ne oldu? Zaten Kadir geceleri eftali olan görüşler var. Cuma. E bir de şimdi 9. gece Kadir gecesini arayın buyuruldu. Hem Cuma gecesi hem 9. gece Zaten Ramazan Şerif olması da hasebiyle ayrı bir şey. Burada katlandı, katlandı üstüne 13'ün bu geceyi de çok değerlendireceğiz inşallah. Teravi ben burada Ahmet Yesevi dernekteyim. Ahmet Yesevi'de kıldırıyorum inşallah. Teravi kıldıracağım yani bu gece için konuşuyorum. Dukan suresiyle kılacağız teravi. E çok uzun değil. Ama Dukan suresiyle kılınca ne oluyordu? Esbahı estağfurullah sef'ün el ve melek. Yani Dukan suresini cuma gecesi okuyan, çoğunuz düzgün okuyamazsınız Dukan suresini. Yüzüne baksan da talim tecvid zor okursunuz. E, Teravih'i onlan kıl, kılarsak Ben okurum sen dinlersin Okuyan dinleyen müşterek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem O zaman ne oldu? Cuma gecesinde Dukan suresinde okuyan Sabaha 70 bin melek Onun için istiğfar etmiş olduğundan Sabaha kadar istiğfar Ve sabaha af olarak çıkar Asbaha mağfuralle Kirmizi hadisinde geçiyor Dukan suresini cuma gecesi okumak Teravide de okuruz inşallah Böylece hem dokuzuncu gece ihya olur hem günahlarımız mağfiret olur. Sabaha yetmiş bin melek sabaha kadar bizim için istiğfarcı olur. Ondan sonra Cuma'nın müjdeleri bitmez. Cuma gecesin. Haftaya da o bir hadis var. Bak Mahmut Hoca unuttu onu. Dedim bana Cuma'da ver bu gece için unuttu onu. Şimdi haftaya versin. Unutmasın. Haftaya da o hadisleri okuyalım inşallah. Çünkü Cuma Ramazan'ın Cuması ne gibidir? Diğer cumalardan, gecelerden ne kadar üstündür? Ramazan diğer aylardan üstün olduğu kadar. Ramazan diğer aylardan ne kadar üstün? Allah Teala kullarından üstün olduğu kadar. E o zaman bu cuma gecesi şu anda, yarın da cuma, diğer cumalardan ne kadar üstün? Mukayese bile edilemez. Allah Teala bizi kavuşturuyor elhamdülillah. İftarla beraber kavuşacağız cuma gecesine. İftar akşam ezanı okunmadan girmez. Cuma gecesi girecek. Rabbim ibadetlerine muvaffak eylesin. Amin. Sohbetin başında unuttuk. Efendi Hazretlerimiz telefon etti demin Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rabbim başımızdan eksik etmesin bereketler üzerimize daim eylesin Amin. sizlere de selam söylememi efendim onun müsaadesiyle izniyle kendisinden sizlere Allahü u Teala'nın selamı, rahmetleri, bereketleri olsun diye duası nasip olsun evet, selam etmemizi söylediler size de bunu duyuralım elhamdülillah çok iyi olduğunu, sıhhatinin iyi olduğunu beyan ettiler. Elhamdülillah. Allah Teala Hazretleri onun açtığı tecdit harekatını mahşer sabahına kadar daim eylesin. Amin. Amin. Onu söyleyelim. Ondan sonra e, geçen dedik bir sürprizimiz var gelenlere falan ama sonradan da şey oluyorum e, söylemedin de, biz bilseydik gelirdik falan diyenler Olur da üzülürler diye. Onu da duyuruyorum. 17. gece Ramazan Şerif'in İnşallah Rabbim kavuştursun. 17. gece Bedir gecesi. Ee, Bedir yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir günün gecesi. Kur'an-ı Kerim'de özel günü söyleniyor. Yevmel Furkan Hakkın batıldan ayrıldığı gün. Yevmel Tekal Cem'an iki ordunun karşılaştığı gün. Allah hakkı hakim etti. Batılı mahvetti. Bu senede 17. günde fazl Kerem'iyle zalimlere, kafirlere ee, inşallah kahhariyeler okuyacağız. dualar yapacağız. Allah hakkı baltıldan ayıracak. İnşallah bedir Ehli okunacak. Bedir-i ismi şerifleri okunacak. Hangi şeye geliyor? E, 3 Temmuz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayana geliyor. 3 Temmuz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayana geliyor. Biz ne Perşembe Cuma'ya bağlayan zaten buradayız biz de. Bizim sofra her gün var. Ama Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan 17. gecedir. Sonra kaçırmayın, mahrum olmayın. Bedir-i Eylül'in şerifleri okunuyor. Salihler anılınca rahmetler yağıyor. Ruhaniyetleri hazır oluyor. Zaten Bedir-i e en yakınımızda. Eba Sari onlardan birisi. Dolayısıyla onlar okunacak inşallah. Bedir gecesi Allah nasip ederse Efendim sallallahu aleyhi ve sellem saç-ı şerifini getireceğim inşallah. E burada ben okurum, ses yapmazsınız. E, Çit çıkartmadan, ses yapmadan sizin de göreceğiniz şekilde durur, ona göre ayarlarız. Bakarsınız, gör, tam net görür, öyle geçersiniz. Şimdi çok izdam olacak zaman da değil. Rahat olur. Rahat da olduğu için rahat rahat görürsünüz saç-ı şerifini inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten camın içerisinde onu çıkartmamız uygun değildir. Ancak görünmesi, ziyaret edilmesi inşallah müyesser olur. E, efendim, bu hususta sizlere duyuruyoruz. Allah Teala Hazretleri kavuşmayı nasip eylesin. Şimdi biz dokuzuncu gece olması hasebiyle bu mübarek gecenin teravihsinin faziletini beyan edecek olursak فَكَاَنَّمَا عِبْ فَاَلَّيْلَةَ تَاسِعَةَ Her kim dokuzuncu gecenin teravihini kılarsa فَكَاَنَّمَا Allah Teala, ibadete Davud دَاوُدَ تَاِبِ ibadete النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ سَل ee, tevbekar Davud Aleyhisselam diyor o çünkü çok devetti diyor secdelerde çok kaldı ee, Davud Aleyhisselam'ın gözyaşları e, günahı olmamasına rağmen makamı itibarıyla Mevla Teala'dan gelen en ufak bir naz sitem bile ne yapar onları o, o kadar mahzun eder ki Davud Aleyhisselam'ın Tevbekar Davud diyor, diye geçiyor o Davud Aleyhisselam'ın e, bütün ibadetleri kadar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ibadetleri kadar e, bir misli yani, onun misliyle bir benzeri sevap yazılır. Allahü Teala ibadet etmiş gibi olur. E bunlar büyük işlerdir. Ama görüyorsun işte teravih kılmak da az iş değildir. Çoğu insanlar kılmıyorlar. Şimdi kaç kişi kılıyor? Oruç tutanların bile çoğu kılmıyor. Oruç tutanların bile çoğu kılmıyor. allah Teala bu tembellikten nefsimizi kala eylesin. Bu gecenin teravihini biz burada Ahmet Yesevi Derneği'nde kıldıracağız. İnşallah. Allah bir mani vermese Şimdi biz efendim e, hadis-i şeriften ta iki gün evvelden kaldığımız hadis-i şerif e, Selman hadisinden radıyallahu teala'nın onu okuyorduk. E, araya işte diğer sohbetler giriyor, mevzular giriyor. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Ey insanlar! Çok büyük bir ay, üzerinize yanaştı, gölgesi bastı. Çok bereketli bir ay, onda bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Allah Teala'nın orucunu farz kılmıştır, teravihini nafile kılmıştır. E bunları uzun uzun anlattım. Her kim onda hayırlı bir haslet, yani nafilelerden bir salih amel işlerse, başka aylarda farz eda etmiş gibidir. Bunları anlattım uzun uzun. Her kim onda bir farz eda ederse, yani zekat vermek gibi, farz namaz gibi kılarsa, e, başka aylarda yetmiş farz eda etmiş gibidir. E, buralara kadar anlattım. Kaldığımız noktada, ve veşehrus sabri, e, Ramazan sabır ayıdır. O sabırda bayağı uzun gittik. Orada kaldık. Ramazan-ı şerif sabır ayıdır. Sabırı da anlatırken ne dedik işte, yememe sabır ister, içmemek sabır ister, Bazısına göre eşiyle münasebetten geri durmak sabır ister. Böyle bazı insan için öyle bir hal gelir, öyle bir an gelir, öyle bir nokta gelir ki o ona yemekten içmekten daha mühim gelir. Yani yemek içmek istemez onu ister. Ama bu da ne ister? Yine sabır ister. Ondan sonra bir de tabii haramlardan sakınma meselesi orucun tamamlanması takva ile itmamı için ve kabulü için şart koşuluyor. E onu da geçen bir sohbet, birkaç sohbet onu anlattık. Özellikle dili durdurmak meselesinden gıybet dedikodu yalan falan. Bunlardan uzak tutmak. Kulağa şarkı türkü haram şey, yalan dolan dinlemekten uzak tutmak. Gözleri namahreme bakmaktan uzak tutmak efendim. Batıl şeylerden uzak tutmak. E bunları bunlar hep ne ister? Büyük sabır ister. Ramazan sabır aydır. Ve sabrı, sabır nedir? Sabrın sevabı nedir? Sevabül cennetü, sabrın karşılığı cennettir. Onun için e, ne buyurdu hadis-i şerifte? E, Ramazan-ı şerif, e, sabrı ayıdır. Es-savmun nisfü sabri, oruç sabrın yarısıdır. Yani sabır denen olayı bir bütün kabul etsen, ortadan kessen, yarısı oruçtadır. Yani, tabii size şimdi alıştınız, Kolay geliyor. Bazılarına ilk bir iki gün çok zor geliyor. Bazılarının ilk günde mutlaka başa ağrıyor. Birinci, ikinci gün başa ağrıyor. Efendim, bazılarına skara içememek başına vuruyor. O daha beter. Yemek vermeyin, skara verin diyor. Böyle yani. Bunların hepsi sabırla alakalı konulardır. Ama sabrın sevabı nedir? El -cennetü. cennet. Karşılığı cennet. Onun için allah Teala ve Tekaddes Hazretleri her ibadete, amele Sevap koymuş da e, orucun sevabını ne yapmamış? Beyan etmemiş. Kullu amel İbn Ademlehu illa salum. Adem her ameli kendinedir. Kendinedir ne demek? Yani benim rızam için bana niyet yapıyor ama sevabı kendine kalacak. Oruç mütesnaa? E, ya Rabbi orucunda sevabı ona kalmayacak mı? Kalacak. Ben ne yapayım? Ben sevaptan mı Bana ne lazım sevap? Fein <gülüyor> neuli. Oruç bana aittir. Namaz senin diyor. Zekat verdim senin diyor. Hepsi senin diyor. Oruca gelince benim diyor. Oruç benim içindir. Yeda'u taamehu şerabehu şevvetehu minelli. Bu yemesini, içmesini, şehvetini niye dizginliyor, niye durduruyor, niye terk ediyor? Benden sebep diyor. Allah Allah. Kolay da bir şey değil ya. Namaz Dört dakika 4 dakikada kılıyorsun, bitiriyorsun. İşine maniliği çok yok. Ama bu tabii 12 saat, 13 saat, 14 saat tutanlar var. 20 saat tutan var, 22 saat tutan var. He? Dünyanın muhtelif yerlerinde, bölgelerinde. Burada da az iş değil. Burası da en uzun günlere çattı bu sene. Oruç benim içindir. Ve neceği bir mükafatını ben vereceğim. Sevabı ne kadar? Şu kadar, bu kadar yok. Her namazın bir sevabı söyleniyor, her ibadetin sevabı açıklanıyor. Orucun sevabı? Ve firivati ve ne cezahu? Firivat buyuruyor ki, mükafatı sevabı ne? Sevabı benim zatımdır diyor. O Cennet demiyor. Beş köşk demiyor. On saray demiyor. Yüz tane huri gılman hizmetçi demiyor. Burası bir acayip bir şey. Halbuki her ibadette böyle mükafatlar var mı? Vaat edilmiştir. Ama oruca geldi mi beni alır diyor. Ben onun mükafatı olurum diyor. Ben onun mükafatı olurum da ne mana kastediyor? Rızamı helal ederim ve cemalimi gösteririm. En mühim mesele Mevla'nın cemalini görebilmek. Cennet bile onunla cennet oluyor. Nimetler bile ancak onunla tamam oluyor. Çünkü Mevla'yı göremeden cennete girsen de nimet senin hakkında tamam olmuyor. Allah'ım neyse elüke temamen ni'me Ya Rabbi nimetin tamamını isterim diyor. Nedir evladım sordu Halaydar Efendi Hazretleri. O bir şey dedi, bu bir şey dedi. Ha olmadı, olmadı. Müslüman ölmektir, olmadı. Sıratı geçmek, olmadı. Mizanda sevap ağır geldi, olmadı. Cennete girdi, olmadı. E ne kaldı nimet ya? Evladım Mevla'nın cemalini görmeden nimet tamam olmaz buyurdu. Her şey eksik kalır. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Bize sahibi lazım. Onun için sabrın orucun oruç sabırdır. Sabrın sevabı cennettir. Oruç benim içindir, mükafatı ben olacağım. Beşerul muvasiati, bu hususta daha çatı şerifler var önümüzdeki günlerde derslerden. E, Ramazan fazileti, orucun fazletine daha hiç giremedik. E, üçte biri bitti. <gülüyor> e, ama ne yapalım? Lazım olanları Mevla konuşturuyor. Bugün ne, ne lazımsa Mevla onu konuşturuyor. Dünkü sohbet çok önemliydi. Mesela geçen, e, dedim ya e, bana çatıyorlar, şerefsizler dedim, şerefine yemin edenler bir şeyler bir şeyler. Dört buçuk milyon, beş milyona ulaşmış o. Şu ana kadar iki günde, üç günde. Beş gine ulaştı. Bana şunu diyorlarmış, böyle diyorlarmış. Bana ne derlerse desinler. Ben doğruyu derim. Seven de bana aynı, söven de bana aynı. Bana Mevla lazım. Ben doğruyu söylerim. E, vatan hainliği yaparsan şerefsizsin. Bitti. Şimdi dün Diyanet Reis. E, yanlış konuşmuş. Kur'an'da Sünnilik yok. Ne demek yok ya? Çok güzel bir şekilde dün onu izah ettik. Onu da attılar şimdi bizim STF's bu. Onu yayın. Bütün dünyayı o taa itikat meselesi. İtikat meselesi Sünnilik Kur'an'da var. Şiiliğin de ne bela olduğu Kur'an'da var. Ne güzel anlattık. E dünge o sohbet şimdi hiç aklımızın ucunda yoktu. Ama Mevla onu murad etti. Demek ki o lazımdı bu millete. Boşursuzlukla nereye gideceğiz ya? Onun için bunları yayın. Dağıtın, dağıtmak cevap, yaymak cevap, ona bunu atmak cevap. Hepsi hizmet, hepsi hayır. Bize seven söven fark etmiyor. Biz doğruyu ulaştıralım. Yarın niye söylemedin denmesin bize. Siz de aracı olun, size de denmesin. İyiliği emredin, kötülükten ne edin. Kardeşim, biz burada hoşaf soğutmaya çıkmıyoruz ki. Hakkı söyleme, beyan etmeye çıkıyoruz. O konular tabii 13'ün geri kalıyor biraz. Yani Ramazan fazileti vesaire, eski aylarda yaptıklarım şeyler Biraz geri kaldılar ama onlardan daha bazı hadis şerifler önümde var. Ve şehrul müvasati, Ramazan-ı Şerif iyilik ayıdır. Şimdi Ramazan-ı Şerif e, tabii ki isimleri, bereketleri, faziletleri Ramazan-ı Şerif'in isimlerinden biridir bu. Yani bu hadis şeriften alınmıştır. Ramazan-ı Şerif'e birçok isimler, şehr Ramazan, Kur'an'da söylüyor. Şehr-u oruç ayı. şehr Kıyam, teravih ayı. şehr Sabır, Sabır ayı, isimlerine bak. Şehrul Müvasat, iyilik ayı. İşte yardımlar, hayırlar, hasenatlar, çadırlar, her yer iftar dolu. Şehrullah, Allah'ın ayı var. Recep'i biliyoruz ama Ramazan hakkında da var. Ramazan, şehrullah, Allah'ın ayı, yani özel ay. Şehrul hayr, hayır ayı. Etâküm şehr ramazan, şehr-u ve Size Ramazan geldi, hayır ve bereket ayı geldi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şeriften almışlar. Adı neymiş bir adı? Hayır ayı. Şehrul hayr. Şehrul bereke. Bereket ayı. Şehrul viriz virizkul mü'min. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Mü'minin rızkı o ayda artışa geçer. Hepiniz de bunu görüyor musunuz? Yani sofrada bereket var. İftarda bereket var. Şehurde bereket var. He? Yine de ne yapmamak lazım? İsrafa kaçmamak lazım. Kemer'i patlatacak kadar yememek lazım. Değil mi? Sofrada pat diye bir söz bakın ne oldu. Adam kemer'i patlamış. Ha bu kadar yememek lazım. Ondan sonra kaldırın beni diye millete el uzatmamak lazım. Yerlere, divanlara serilmemek lazım. İfsat olursun. Mide fesatı olursun. Her dakika birileri zehirleniyor. Ne yiyorsunuz da zehirleniyorsunuz kardeşim? Kendime nazar etmeyeyim 50 senedir zehirlenmedim ya. Her gün biri zehirleniyor. Ne yiyorsunuz ya? Karman karışık çorba. Çorba etmeyin hepsini birden. Ee, meyve yemekten önce yenir. Edeb tefekkev kablat Yemekten önce meyve yiyin. Anladın? Meyveyi sonra yersen bozar. Anladın mı? Her şeyi ben mi öğreteceğim kardeş. Kayısı yersen, su içersen ne olursun? Virik <gülüyor> olursun. Ne anlatayım sana? Usulü var ha. Kapışsan yap öyle. Ama öbür türlü karnım ağrıdı. Bilmem nerem ağrıdı. Yani bari sana diyor ki meyve yemekten önce yenir. Ya nasıl yemekten önceyim? Ben çorbadan önce Ramazan günü karpuz mu yiyeceğim? Evet, ben öyle yapıyorum. Meyve önce yerdir, sünnet budur. Usülüne göre, ölçüsüne göre yersen bunda bir zarar yok. Ondan sonra hemen tatlıyorsun, yahu yemek üstüne yemek üstüne yemek üstüne Hastalıkların başı nedir? Bütün hastalıkların başı birkaç maddede toplanır. Bir tanesi nedir? alat Yemeğin üstüne yemeği sokmak. Yani insan normal bir yer, Ondan sonra kalkarsın, eve, akşamını kılarsın, oradan gidersin, yatsıyı cemaatle kılarsın, teravihini kılarsın, gelirsin savurdan evvel bir tatlı yenebilir. savurdan evvel. Ara verirsin yani. Bir üç dört saat geçer bir şey. Ama sen şimdi yarım saat arayla bir daha. Yarım saat arayı, on beş dakika sonra bir daha. Bu ne yapıyor? Mide, yemek geldi, bitti diye efendim, hazma başlıyor. Tam hazm edecek, yarım saat sonra falan hazm giriyor, yarım saat sonra hazmederken sen ne yapıyorsun? Bir şey daha sokuyorsun üstüne. Yahu mide de diyor ki bele ya dur ya bir rahat ol ya. Bu sefer mide başlıyor. Merdaneli çamaşır makinası gibi efendim eski usul ses çıkartma gacurda da gucur. Karnın niye ağrıyor yani şimdi? Yemeğine dikkat edeceksin. hayır ayıdır. Bereket ayıdır. Rızkının arttığı aydır. Amma ve lakin rızkın arttı diye sen de yemeği artırma, biraz da komşulara ver, biraz da fakirlere ver. he? Ye, ha sahurda ye. Sahurda çok yesen müsaade var. Ama onun da usulü var tabii, çok yesenlerken midenin fesadet ifsata sokma. Ona göre dikkatli ama iftardan, iftara kadar, iftarda az yemek niye? Boş mide birden yüklenirsen çok zorlanacak. Onun için araları aç diyorum sana. Önce meyveyle başlıyorum sana. Zaten iftar neyle yapıyorsun. Hurmayla, hurmayla yaptım zaten elhamdülillah Büyük bir sünnet işlemiş oluyorsun. Evet. Seyyidü'ş-Şuhur. Ramazan-ı Şerif ayların efendisi Seyyidü'ş-Şuhur, Şehrü Ramazan hadis-i şeriftir. Ramazan-ı Şerif aydır. Bu isimleri Allah'ın dostlar nereden aldılar? E bu hadis-i şeriflerden çıkarttılar. Her şeyin nesi var? Bir efendisi var, alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Beşerin efendisi Adem aleyhissalatu vesselam, Acem'in efendisi Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Rumların efendisi Suheybi Rumi, Habeşlilerin efendisi Bilal-i Habeşi, şehirlerin efendisi Mekke-i Mükerreme, vadilerin efendisi Kudüs vadisi, Mesih Aksa'nın olduğu o vadi var ya, Zeytin Dağı'nın öndeki o ah Allah Müslümanlara yad ile yarab. Amin. El üstünet Müslüman kardeşlere Yahudi ga gasp eden Siyonistlerden kabza ile yarab. Al onlardan ya Rabb'bel. Ya hep mezarlarını oraya yapmışlar. Hep ne kadar pahalı mezar yeri orada o vadi. Cennet vadisiymiş. Sen orada da gömülsen cehennem odunusu. Sen orada da gömülsen cehennem odunusu. E hey, gidi Siyonistler. Evet, vadilerin efendisi, Kudüs vadisi, Ya Rabbi şumbarek oruçlu ağızlar hürmetine, günahsız sabiler hürmetine, Ya Rabbi günahsız kabul ettiğin dedeler, neneler hürmetine Ya Rabbi, şumbarek Ramazan-ı Şerif 9. gece hürmetine Ya Rabbel Alemin, şu Filistin halkını, Gazze halkını, şu Müslüman kardeşlerimizi, sen şu Siyonistlerin zulmünden, şerrinden kurtar Ya Rabbel, duvarları yık kaldır Ya Rabbel, onları hürriyetle kavuştur Ya Rabbel, Amin, Mısırda da, Ürdün'e de onlara yardım edecek devletler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mısır'da da, Ürdün'de de, civar bütün devletlerde Müslümanlara yardım edecek, Siyonistlere direnebilecek devlet reisleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin. Adamlara ilaç gitmiyor, un gitmiyor, koyun gitmiyor, bir şey gitmiyor. Geldi bu şimdi Mısır'da şimdi kapattı şeyleri, aradaki bütün tünelleri, münelleri, münelleri adamların bütün hayatını Açık hava yaptı. Biz rahattayız. Onlar sıkıntıda. Kurtar onları ya Rabbi. Amin. Yetiş onların imdadına ya Rabbi e i Günlerin efendisi. Cuma günü. Gecelerin efendisi. Kadir gecesi. O Cuma'nın zaten günü gecesi bir. Efendi oluyorsa biri o da tabi. O haftalık. Senelik. Gecelerin efendisi. Kadir gecesi. Kitapların seyyidi. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in Efendisi Bakara Suresi Bakara Suresinin Efendisi Ayet-el Kürsi Taşların Efendisi Hacer-i Kuyuların Efendisi Zemzem-i Şerif Asahların Efendisi He? Ya asa Musa Musa Aleyhisselam'ın Asası ya Şuaybe Aleyhisselam hangi asağıyı vereyim hangi asağıyı vereyim? İlla da O! Budaklı, çift dallı. Cennetten indirilen Kızıldeniz'i vurup onunla yardığı mübarek Asa. Asa demeyin ha sakın. Çok rezil olursunuz. Ayıp. Bir de size kremer falan okuma Türkçe, kültür onlarla da uğraşıyoruz. Adam hoca olmuş, profesör olmuş Asa diyor ya. Asa olur mu arkadaş? Asa. Asa. Asa çekiyor. a çekmiyor. Asa. Adam kasideci olmuş, okuyor bülbül gibi. Kültür sıfır. Alemlerin efendisi. Ulan alem olur mu? Alem caminin üstündeki aleme ya. Alem. Çek biraz. Aç, aç. Ha? Şu, şu bu girecek. Bir elif miktarı. Alem. Ne için konuşuyorsunuz be kardeşim ya? Kainat diyor, kainat. Kainat, k Aç. Ne yapacağım ben bu yanlış konuşmalarla ya? Ya arkadaş düzeltin dilinizi, şivenizi, uydurun kitabına bu işi. Tabi bunlar hep Osmanca kelimelerde bu sıkıntı çıkıyor. Arapçalarda çıkıyor, Osmanlı'da çıkıyor. Çekilecek gelecek çekmiyor çünkü Asa. Asa diyecek Asa. Hafıza dediği gibi hocası dedi. Çek dedi oğlum dedi, hafızlık ders veriyor ya hocaya. Dedi ki taha diyor. Çek dedi oğlum, taha diyor. <gülüyor> oğlum diyor, Tahi çek, ta'yı diyor. Taha, ha O diyor Taha, o-ha'yı bir darz daha çekiyor, çekti. Ne <gülüyor> bu kadar Rezil olmamak lazım. Değil mi? Kardeşler, bizim sohbetleri dinleyenler 500 milyonluk soruları bile cevaplayabilecek şeyler öğrenebilirler yani. Denk gelir yani. Evet, asaların efendisi, Musa Aleyhisselam'ın asahası. Balıkların efendisi, Yunus Aleyhisselam'ın balığı. Develerin efendisi, Salih aleyhisselamın devesi. Kayadan çıkan mucize de. Merkeplerin efendisi bütün bineklerin. Tümünün. Burak. He? Miraca götüren Burak. Mühürlerin efendisi ha? Yüzüklerin efendisinden bahsetmeyeceğiz. Merak etmeyin ya. Mühürlerin efendisi Süleyman aleyhisselamın mührü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile cinlere neyle şey yapıyordu? Hatemü Süleyman. Ala yani Süleyman'ın mührü omuzlarınızın üzerinde olsun. Yani ne demek? Onunla size ahit alırım, söz alırım. Hani buraya dokunmayın, veya bu eve girmeyin gibi derken Süleyman Aleyhisselam bu mührü kullanılır, beyan edilir. Ayların efendisi Ramazan-ı Şerif evet. Şimdi Ramazan için isimleri Şehrul Kur Şehrul Ümme, ümmetin ayı. Yine hadis-i şerif Ramazanü Şehrü Ümmeti. Ramazan benim Ümmetimin ayıdır. Onun için bizim bütün ümmetimizin en büyük efendim, değeridir ve faziletidir. Şehrul Kur'an Ne ayı? Kur'an ayı. Neden? E şehr-ı ramadhan fi'l Kur'an Kur'an-ı Kerim onda indirildiği için Kur'an ayı. şehr Necati Kurtuluş ayı Bunda af olmayan daha olmaz. olmaz Bunda kurtulamayan daha kurtulamaz. Onun için evet. Hadis-i şerif devam ediyor. Tabi ben bu hadis-i şerifin arasına girdim yine. Menfa'at tarafi saiman. Her kim bir oruçluyu Ramazan'da iftar ettirirse, keane <gülüyor> le Bu kişi için bu iftarlık vermesi bütün günahlarına mağfiret olur ve boynunun cehennemden azadına vesile olur. Boyun cehennemden azad olmak yani kölelik gibi, esaret gibi düşünün. Boynuna azad olmak, tümün azad olmak demektir. Yani boynun kurtuldu, bacağın yandı diye bir şey yok yani. Her tarafın kurtuldu demek. Bu tabir böyle yapılıyor. Ve um lehu mislu ecri min gayri en yün min ecri şey ön bu kişiye iftar ettirene ne verilir? İftar ettirdiği kişinin sevabının bir misli verilir. Onun sevabı sana verilip de o açıkta kalmayacak. O sevabın bir misli. Yani adam oruç tuttu. Kaç kişiye iftarlık verdin? Yüz kişiye. Yüz kişilik oruç geldi sana yazılıyor. Ona göre bu iftarlık verme teşvik etmek lazım. Sizde uyanıklar olsa şimdi burada. O herkes bir şey getirirse. Ama tabii hurmayla iftar edileceği için sünnet. Adam şimdi neyle açıyorsa... Orucunu onunla da iftar olmuş oluyor. İkincisine o sevap olur mu? Ayrı bir mesele. Ama doyurana sevap ayrıliyetten var. Onda tabii ne verirsen, ne yedirirsen. Pilavı da girer, pides de girer. Ama bu iftarlık işi, ilk açma işi olursa müjde de onda tabii hurma veya su ağır basıyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda öyle taş denen şişeler vardı. Onlar, onlarla getirirlerdi camiye. Efendim, e, i̇lla o kendi suyuyla açılması için de haris olurdu o adamlar. Efendim, bazı uyanıklarda önceden otururlardı, sofradaki hurma bitmesin diye. Ama öbür uyanıklarda, işte kaç kişilik getireyim, kaç kişiye iftar ettireyim, sevap toplayayım diye, onlar da ona bakardılar. Şimdi, oruç tutanın sevabından eksik olur mu? Olmaz. E adam bana iftarlık verdi. E ne olacak, ben şimdi bunu almayayım. Niye almayayım? Ben kendi hurmamla iftar edeyim. Neden? Benim sevap ona gidiyormuş. Ya biz öyle mi dedik? Senin sevap sana. Ne kadar hurma bulduysan o kadar da al ye. Ondan ona senin bir mislin yazılıyor ama Sen kendi hurmanla açınca Sana bir misli yazılmıyor yani Onun için adamı kazandıralım Kardeş cebinde Bazı da böyle Bir şey diyeceğim şimdi uyuz adamlar var Ya adam ikram ediyor almıyor Benim var Ya arkadaş adam da sevap almaya getirdi ikram etti Getirmiş evinden seni mi zehirleyeceğiz ya Ne yani hurmanın içine zehir mi kattık Badem yerine yani böyle yapmamakla ikramları almak lazım. Değil mi? Teşekkür ederim. Dua dilin. Peki oruçlu iftar ettiren şimdi buraya gelen. E ben şimdi ben oruçlu iftar ettiren ama ben adamı doyuracak kadar yemek veremiyorum ki. Ben de fakirim, ben de muhtacım. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'tilallahu hada'tsevabe. Men fattara sa'iman ala ev şirbetim mimma Bak bu hadiste bir şey daha çıktı. Ne çıktı? Bir tadımlık süt. Bak size bir ilave daha çıktı. Süt. Yani o şeylere sadece süt alırsın veya efendim süt de ikram edilebilirmiş. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem sen oruçlu iftar ettirirsen çok durumun yoksa da bir tadımlık süt versen veya bir içimlik su versen Allah Teala sana bu sevabı veriyor. Yani oruçlu iftar etmiş sevabını alıyorsun. Bunun için mükellef sofralar kurmanın da efendim şartı yok yani. Ama sen fazla ikram yaptın. Durumu müşahit. O başka. Ve men eşba imen. Kim oruçluyu doyurursa. Bugün demin ki iftarlık verdi. Burada doyurursa buyuruyor. Buradan da bir şey çıkar. Ben de başladım şehirlere çok baka baka çıkartmalara başladım tabii biraz. Yani doymak var yani. Hani doymadan kalkın meselesi de var ama tabii buradaki doyurursa meselesi de o zamanın örfüne göre ki doyma. Bizim yani şu andaki yarı yememiz doyma. Biz zaten doyana kadar yemiyoruz ki, kusana kadar yiyeceğiz az daha. Ya kardeşim ne buyurdu sürezülli şarap? ''Bihasbibne Ademe lukaymatun yukimne biâ sulbehu'' Hadis-i şerif. oğluna ne yeter? Belini ayakta tutacak, namazda, kıyamda durduracak kadar lokmacıklar yeter.'' Lokmalar dese, büyük lokmaları da söyleyeceğim de, ''lukaymatun, lokmacıklar.'' Sen, doktora giden hasta gibi, bir çıkarttı peri listesini doktor, peynir kutusu kadar Evenim kibrit kutusu kadar peynir, bir tane kepekli ekmek, bilmem 10 gram falan falan falan. Hastada dinledi dinledi doktor bey. Bunları yemekten önce mi yiyeceğiz? Sonra mı yiyeceğiz dediğine benzer. Buna diyor lokmacıklar. Ya hoca ne lokmacıklar? Biz zaten yemekten sonra lokma tatlısı yiyoruz. Lokmalar yani bayağı böyle böyle şerbetli 10-20 lokma yiyoruz yemekten sonra. Halbuki ne buyurdu? Belini ayakta tutacak Lokmacıklar ya zaten bizim yediklerimiz belimizi ayaktan düşürüyor aşağı. Adam teravih ayakta kılamıyor şişma tokluktan yani. Lokmacıklar yeter. Ve imkane vela Ya ben lokmacıklarla duramıyorum ya Allah. Ya Rabbi alemin bu kadar da nimet verdin. Bunları da kimin için ettim Bunlardan da yiyeyim yani ben helal dairesinde. Ye kulum. O zaman ne yapasın? Fetvilü'n liş Mideyi üçe böl. Üçte birini suya ayır ve zünli litam Üçte birini yemeye ayır Suyun yeri ayrı ve zünli nefesi Midenin üçte birini de nefese ayır diyor Nefes Nefesin ne alakası var? Nefes boru Sen de zannediyorsun ki nefes borusundan alıyorum veriyorum Ama midenin tokluğuyla açlığıyla nefes almanın alakası var mı? Var, çok doyduğun zaman nefesin tıkanıyor mu? Tıkanıyor 3'te birinde nereye ayır diyor? Nefese ayır diyor. Onun için tokken cinsel ilişkide uygun değil. Caiz değil demiyorum. Niye uygun değil? E mübarek şehit olursun yani. Ondan sonra nereden geldi? Beyefendi ne, ne ne oldu ya bu beyefendiye kriz geçirmiş falan. E tabii tok mideyle öyle icraata girme. Ben sana her şeyi söylüyorum. Sen beni dinle kardeşim. Biraz bekle. Ha, Üçte biri nefese ayır. Yemeğin nefesin hadis şerif böyle e sen ne yapıyorsun 3'te 3 üç yemek suyu midenin dışına boşaltıyor zaten nefes tıkandı gitti oh çok fena oldum ya buram sıkıştı emar mı çektirse şey mi gidecek ne alakası var gazın çıktıktan sonra nefes alacaksın <gülüyor> mübarek adam çokları öyle kalp frisi geçirdim sanıyor ya adam burama çok sancı girdi ne sancı girdi yediğinde yine sen yine de Şüpheleniyorsan git benim lafımdan sonra ölürsün ölürsün anam babam benden dava açar. Ben uğraşamam. Sen yine sıkışıyorsan git doktora. Ben bir şey demedim. Evet. Kim oruçluyu doyurursa yani burada da bir doymak payı da vermiş. Bu çok müjde oldu bana şimdi. Şu anda çaktım bu işi de. Doyurursa diyor. Demek doyabilir adam yani. Hani doyana kadar yenir yani. Ama doyana kadar. Sen doyduktan sonra da yiyorsun. Işte. Ama o cebendi. Ben Doyduğumu anlamıyorum. Mesele orada. ha İşte ben de aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Sen doyduğunu anlaman için ne yap biliyor musun? Arada nefes al kardeşim. Sen böyle nefes al biraz dur. Yemin ediyorum ben denedim. Çok güzel bir formül. Arada biraz nefes alıp biraz durup biraz konuştuğun anda doyduğunu anlıyorsun. anda kesiliyor. Halbuki demin devam etsen o gidecek bütün sofrayı bitirecek durumdasın. Karca karpuz gidecek. Kavun gidecek. Üç dilim nasıl? Biraz dur ya, bir iki dilim üç dilim. Dur, nefes al, biraz konuş. Hakikaten ki bakıyorsun, aa doymuşum ya. Ben bunu çok başıma geldi. Amanat, biraz nefes alın, biraz, biraz zikir, biraz elhamdülillah. Üç karpuzu 33 elhamdülillah mesela. Nasıl? Çok iyi bir formül. Yap gör bakalım. Hiç bir doktor sana bunu öğretemez hem az yersin. oruçluyu duy doyuranası, Allahumnuhu dahi şirbeten. Allah ona benim Havz-ı Kevserimden bir şerbet içirecek ki oruçluyu doyuranlar hea لَا يَظْمَوْهَتَّا el cennete o kişiyi cennete girene kadar susuzluk çekmeyecek zaten cennete girdi ebedi artık rahata erdi cennette susuzluktan dolayı içmek yok, susamak yok acıkmak yok mühim olan mahşerde güneş tavan boyu yakın geldiğinde insanların ciğerleri parelendiğinde Parçalandığında ölmek olsa bin kere ölecekler. O zaman sana havzu kevser, havuymesir Benim bir havzu kevserim var Allah verdi bana. Bir aylık mesafede atlı koştursan havuzun etrafını dönemez. Bir ay atlı koştursa havuzun etrafını dönemez. Evet. Maviye dümireleben, suyu sütten beyaz. Ve bradümin esel, kardan soğuk. Ve el asel, baldan tatlı. Ve yenümin ezbet, köfükten yumuşak. وَكِذَانُوْكَ نُجُومِشْجَمَا Gökteki yıldızlar kadar sayısız bardakları, tabakları var. Yanında içme kaseleri var. Kim مَنْ شَرِبَ مِنَا La يَظْمَوْا اَبَدًا Bir kase içen, bir şerbet içen ebedi susamaz. Onun için cennete girmeden oradan içmek lazım. Oradan içmeden cennete giremez. Oradan içen cennete girer. Oradan içerse de ebedi susamaz. Zaten cennette de susuzluk olmadığı da bu manaya gelir. Böylece Allah cümlemize... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinden, dört halifenin mübarek ellerinden, çok afiyetle, asan olarak, kolay bir şekilde ulaşıp içmeyi nasip eylesin. Amin. Cennete girene kadar susamaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Mahşerin susuzluğundan, hararetinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Bak görüyorsunuz, çokları yemek bile istemem diyor. Susuzluğa dayanamıyorum diyor oruçta sıcakta. En zor şey susuzluk ve hararet. Ciğer pare pare olur. Düşün iki gün, üç gün, dört gün susuz kaldığını. Elli bin sene mahşer var. Elli bin sene, güneş daha bu ışığın yanında. Seni eritip kül edecek. Amma Allah öldürmüyor. Onun için çok büyük sıkıntı var mahşerde. En büyük mesele, o havuzlu kevserden içebilmek. Sünneti seniyeye ittiba. Resulullah gibi inanmazsan, onun yoluna uymazsan seni havuzdan kovarlar. Allah kovulmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım ya en mühim mesele sünnet seni ettiba. Onun gibi inanmak, onun gibi amel etmek ve böylece havzu kefserden kevserden içmek. Rabbim şümbarek oruç ağızlarınızda kabul eylesin. Amin. Ve fazl keremiyle nasip eylesin. Amin. Amin. Oldun vakit. vakit? Evet. Şimdi dualarımızı okuyalım da inşallah buyurun beraber ben size bakın dedim 380. sayfada Ramazan Risalesi çoluk çocuğunuza öğretin.